61. Bölüm Yesrib ehlinde gördüğü samimiyet ve bağlılık, Resulullah Efendimiz'i pek memnun etmiş, artık rahatça nefes alabilecek bir yurt edinmeleri zamanının geldiğini anlamıştı. O sıralarda Efendimiz'e bir rüya gösterildi. Sabah olunca arkadaşlarına, Rüyamda hurmalık bir şehre hicret ettirildiğimi gördüm. Ben o şehri Yemame, yahut Hecer zannediyorum. Yaklaşınca Medine yani Yesrib oldun anladım. Allah size kardeşler nasip etti. Emniyet içinde yaşayacağınız bir yurt verdi dedi. Bunun üzerine Mekke'de gizli bir hazırlık başladı. Daha sonra kimseye haber vermeden Medine yolunu tutanlar oldu. Bu arada Cahş ailesi bütün bir akraba grubu halinde evlerini terk ettiler. 20 erkek 8 kadın olmak üzere Medine'ye hareket ettiler. Ebu Cehil, Abbas bin Abdülmüttalip, Utbe bin Rebiya bir gün Mekke'nin yukarı kısmında gezerlerken kilit vurulmuş evler gördüler. Bunlar Cahş oğullarının evleriydi. Utbe, her ev bir zaman selamet içinde yaşasa da gün gelir sert rüzgarlara hedef olur, perişanlık çöker manasına gelen bir beyt okudu. Sonra Cahş oğullarının yurdu da diyerek ayıflandı. Ebu Cehil Değme sağlamana eyyut be babası belirsiz olanlara ağlanmaz.'' dedi. Abbas'a döndü. ''Unutma ey Abbas bu kardeşinin oğluna ait olan hüner ve marifetlerdendir. Topluluğumuzu dağıttı. İşimizi Arap saçına döndürdü.'' dedi. Ebu Selim Abdullah bin Esed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izin vermesinden hemen sonra yol hazırlıklarına başladı. Hanımı Ümmü Seleme'yi bir deveye bindirdi, kucağına oğlu Seleme'yi verdi. Kendi de devenin yularından yapıştı ve yola çıktı. Mugirovlarından birkaç kişi yolunu kesti. ''Hadi sen çekip gidiyorsun ama bizim kızımızı nereye götürüyorsun?'' ''Onu sana bırakacağımızı mı sanıyorsun?'' dediler ve üzerine yürüdüler. Ne yapacakları belliydi. Bu kadar adama gücü yetmezdi. Ebu Seleme canını zor kurtardı ve Yesrib yolunu tutup gitti. Diğer taraftan Ebu Seleme'nin kabilesi olan Esedolları geldiler. Küçük Seleme'yi almak istediler. Karşılıklı yapılan çekişmede Seleme'nin kolu çıktı. Sonunda esedoğulları üstün geldiler ve çocuğu alıp götürdüler. Böylece üç kişilik ailenin her biri bir tarafa dağılmıştı. Ebu Seleme kaçıp kurtulmuştu. Dursa hiç de iyi olmayacaktı. Ümmü Seleme Mugiroğullarına misafir edilmişti. Bu mecburi bir misafirlikti. Kötü davranılmıyor, fakat çıkıp gitmesine de izin verilmiyordu. Küçük bir çocuk olan Seleme ise babasının kabilesi olan Esedolarındaydı. Bundan sonra günler ne getirecek? Sade gibi dağılmış olan aile ne zaman birleşecek? Ne zaman birbirine kavuşacaktı? Ümmü Kays ve güzel bir hanımdı. Bir gün kapısı çalındı. Kendisiyle evlenmek isteyen bir adam tarafından haber gönderilmişti. ''Şimdi bunları düşünecek halde değilim. Bulduğum ilk fırsatta Yesrib'e gideceğim.'' dedi. Aynı haberci bir gün sonra yine geldi. Tekrar aynı teklif yapıldı, tekrar reddedildi. Teklifler peş peşe geliyor... Ne isterse yapılacağı, her arzusunun yerine getirileceği bildiriliyordu. ''Ben Yesrib'e gidiyorum. Oraya hicret ederse evlenirim.'' Demekten başka çare bulamadı. Teklif olumlu karşılandı. Biri Allah ve Resulünün rızası için, diğeri Ümmül kaysla evlenebilmek için, Mekke-Yesrib arasındaki uzun mesafeyi binbir çile ve meşakkatle açtılar. Düğün yapıldı, damat Müslümanlar arasında Ümmü Kays'ın muhaciri diye bilinir olmuştu. Bir sene yakın bir zaman olmuş, Ümmü Selim'e kocasından bir haber alamadığı gibi zorla alınıp götürülen yavrusuna da kavuşma imkanını bulamamıştı. Kabile arasında hürmetle kusur edilmiyor, ancak kabile dışına çıkmasına da izin verilmiyordu. Ebdağ denilen yere kadar nice defa çıkmış, orada yavrusundan ve kocasından ayrı kalmanın verdiği ızrabı gözyaşlarıyla dile getirmişti. Bir gün yine Ebdahta oturdu. Gözlerinden acı yaşlar dökülüyordu. Akrabasından biri onu bu halde görünce dayanamadı. ''Bu zavallı kadıncağızı ne zaman salıvereceksiniz?'' ''Kocasından çocuğundan ayrı bıraktınız bir çare kadını.'' dedi. Bu söz adamlara tesir etti. Ümmü Seleme'ye. ''İstersen kocanın yanına git.'' dediler. İzin çıkmıştı. Hemen hareket etmek istedi. Diğer taraftan esedolları da Seleme'yi getirdiler. Ümmü Seleme bir deveye bindirildi. Kucağına yavrusunu aldı ve tek başına yola çıktı. ''Senim'' denilen yere gelmişti. Osman bin Talha ile karşılaştı. ''Nereye böyle ey müseleme? Seleme?'' ''Yesrib'e gidiyorum.'' ''Hani kimse yok yanında?'' ''Allah var, başka kimsem yok.'' ''Vallahi seni böyle terk edemem.'' Osman devenin yularını tuttu ve yürüyüş başladı. Böylece saatlerce yol aldılar konak yerine kadar ulaştılar artık dinlenmek gerekiyordu deveyi çöktürdü ve kendisi uzaklaştı ümü seleme indi osman deveyi aldı bir ağaca bağladı kendi de ileride bir yerde yattı ve uyudu aradan saatler geçti Üm Müseleme uyandı. Bu arada Osman deveyi getirdi. Çöktü ve geri çekildi. Haydi bin ey Üm Müseleme dedi. Tekrar tuttu devenin yularını ve yolculuk başladı. Hep böyle devam etti yolculuk. Bir gün Yesrib'in mahallesi sayılacak kadar yakın bir köy olan Kuba göründüğü zaman Osman devenin yularını uzattı. Ey Ümü Seleme! işte Ebu Seleme'nin bulunduğu köy burası. Haydi selametle git, dedi. Sağ ol ey Osman. Osman döndü ve Mekke'ye yöneldi. Ümü Seleme, onun gösterdiği bu insanca davranışı, bu asalet dolu hareketi yıllar yılı unutmayacak, daima onu hayırla yad edecekti. Osman, Müslüman değildi. Daha yıllarca müzik olarak kalacak bu derece insani meziyete sahip olan ruhu yine de putlara karşı baş eğmeden duramayacaktı. Ümmü Seleme, Osman'ın gösterdiği köye ulaştı. Çok geçmeden Ebu Seleme hanımını ve çocuğunu karşısında bulu verdi. Mekke şehri her gün Kimseye haber vermeden Yesdip tarafına yönelen bir iki hemşehrisini sessizce uğurluyordu. Bu defa gidenler Habeş ülkesine giderken duydukları ezikliği duymuyorlardı. Çünkü peygamberler Sultan Efendimizin akrabalarından geleceği inancıyla çıkıyorlardı yola. Evet doğup büyüdüğü şehri terk etmesi acıydı ama imanında davet ve sebat edebilmek için tutulacak bir başka yolda yoktu sessizce gitmeye mecburdular. Çünkü yakalanırlarsa tutulup hapsedileceklerinde kimsenin şüphesi yoktu. Ömer bin Hattab da hicret kararını verdi. Yanında ilk Müslümanlardan Ayyaş bin Rebiya ve Hişam bin As bulunacaktı. Mekke-Yesrib arasını beraberce geçmeye kararlıydılar. Resulullah Aleyhisselam'dan izin alındı. Sabah vakti, gün doğmadan tenadup denilen yerde buluşmak kararı alındı. Burası Mekke'den 10 mil uzakta bir yerdi. Sabaha kadar orada bulunmayanı beklemek yok. Orada bulunan yoluna devam etsin denildi. Ve hazırlıklarını yapmak üzere dağıldılar. Mescid-i Haram'da oturup sohbet edenler, gür bir sesle başlarını kaldırdılar. ''Beni dinleyin ey ahali.'' Baktılar. Ömer bin Hattab'dan başkası değildi. Okunu, yayını almış, kılıcını kuşanmış vaziyetteydi. Herkesin kendini dinlediğini gördükten sonra şöyle devam etti. ''Ey müşrikler! icret etmeye karar vermiş bulunuyorum. Yesrib şehrine gideceğim.'' İçinizde anasını ağlatmaya, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmaya hevesli olan varsa, gün doğarken Serift'e buluşmak üzere gelsin. Kendisini orada bekleyeceğim. Bu ilan en üst perdeden, herkesin duyabileceği kuvvetli bir sesle yapılmıştı. Kimseden ses çıkmadı. Ömer o haliyle bir müddet bekledi. Cevap veren olmayınca, belki... Yıllarca bir daha göremeyeceği Kabe'yi yedi defa tavaf etti. Etrafta bulunanlar onu sadece seyrettiler. Tavafını bitiren Ömer, vahkur adımlarla çıktı gitti. Arkada kalanlar arasında bu hareket değerlendirildi. Yiğit adam şu Ömer, Sabi değil ne olursa olsun hakkını yememek lazım. Görüyor musun Ebu Cehil bile sesini çıkaramadı. Ebul Hakem hiç bir zaman Ömer'in karşısında tutunamaz. <gülüyor> Kolay mı? Laf değil. Ömer bu. Ayaş ve Ömer tenadupta buluştular. Hişam gelmemişti. Alınan karara göre beklemeyeceklerdi. Hemen yollarına devam ettiler. Yesrib'e kadar tahsız bir hadiseyle karşılaşmadılar. Medine'de avali kısmında... Ümeyye bin Zeydoğların yanında misafir edildiler. Çok geçmedi. Ebu Cehil ve kardeşi Aris, Yesrib'e geldiler. Ayyaş bin Rivya'yı buldular. Amcası oğlu ve aynı zamanda ana bir kardeşiydiler. Fena bir iş yaptın ey Ayyaş. Sen geri gelmedikçe anan başını taramamaya hatta gölgede oturmamaya yemin etti. ''Bir şare kadını kurtarman lazım.'' dediler. Ayş bu sözlere kanmıştı. Hazret Ömer araya girdi. ''Sakın ey Ayyaş. Onların sözlerine kanmış olmayasın. Aldatıp götürmek istiyorlar seni. Anan başında haşerat olduğu takdirde saçını tarar. Güneşte kalıp başına sıcak vurunca gölgeye çekilir. Sözümü dinle ve gitme.'' ayaş hadiseyi Hazreti Ömer gibi değerlendirecek güç de değildi. Gelenler onu zayıf yerinden yakalamışlardı. Anam yemin etmiş dedi. Aldırma duydukların yalandır. Bu adamlar şimdiye kadar nice yalan söylemiş kimselerdir. Ebu Cehil ciddi bir sesle. Ananı kurtarman lazım ya yaş. Güneş altında bekleyen kadıncağız ağacı. Kim bilir şimdi sıcaktan beyni kaynıyordur. Aslında gurbet elde olmanın verdiği ezikliği de duymakta olan Ayyaş, gitme taraftarıydı. Ben burada senin malınla geçinip duruyorum ya Ömer. Gider hiç olmazsa malımı getiririm. Söz bile değil, malımın yarısı senin olsun. Onların yanına katılıp gitmekten başka bir şey gönlüm istemiyor. Hazreti Ömer onu bu kararından vazgeçiremeyeceğini anladı. Dostum dedi şu devemi al soylu, yumuşak huylu bir devedir. Onun üzerinden ayrılma. Şüphelenirsen hemen biner kaçarsın. Ve yolculuk başladı. Ayyaş anasını içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracağı ve öz yurdunu bir daha göreceği için heyecanlıydı. Ebu Cehil ve kardeşi de onu bu kadar kolay kandırabilmenin verdiği sevinçle doluydular. Yolculuk dostça devam ediyordu. Ebu Cehil, bu insani davranışı sebebiyle Ayyaş'ı kutluyor, ana hakkının her türlü hakkın üzerinde olduğundan bahsediyordu. Yolculuk başlayalı beri, ara sıra söz Ayyaş'ın anasına getirilmiş, her defasında bir sürü yalanlar uydurulmuştu. Ebu Cehil, en son o gündü, başından su dökemeyince, Kendisine gelemedi zavallı kadın Diye anlatıyordu Peki siz onu gölgeye çekmiyor muydunuz Çekiyoruz ama dinleyen kim Aklı başına gelir gelmez yerinden fırlıyor Yaktın beni ayyaş diyerek Haykırarak güneşin altına koşuyor Aris ilave etti Aslına bakarsan biz ananı Kurtaralım derken Seni de kurtarmayı düşündük Çünkü kadıncağızın ahıyla Senin de büyük bir belaya uğrayacağında da şüphe yoktu Tepenin musibet Yanmasından korktuk kim bilir ne kadar sevinecek saballı Yepyeni bir hayat bulacağına inanıyorum. Bu çeşitten konuşmalarla devam etti yolculuk. Mekke'ye yaklaşmışlardı. Önde Ebu Cehil ve kardeşi gidiyor, Ayyaş ardından geliyordu. ''Bizim deve iyice yoruldu.'' dedi Ebu Cehil. ''Şu develer bir zaman için değişiversek olmaz mı?'' Ayş bu teklifi kabul etti ve devesini çöktürdü. Bu arada göz göze gelen iki kardeş ani bir kararla Ayaş'ın üzerine atıldılar. Ayş iki kişiyi haklayacak derecede yiğit değildi. İki dakika sonra sımsıkı bağlı olduğu halde deveye yüklenmişti bilen. Ebu Cehil, Mekke'ye muzaffer bir komutan edasıyla girdi. Kan kaçağını uzun bir kovalamadan sonra yakalayan bir polis müfettişi gibi etrafına kurur dağıtan bakışlarla bakıyordu. Seyredenlere, ''Aklınız varsa siz de şaşkınlıklarınıza benim yaptığım yaparsınız.'' diye bağırdı. İlk ceza olarak Ayyaş 100 sopa yedi. Annesinin saçlarının taranması hikayesine kandığına bin defa pişman olmuştu. Elleri ayakları bağlı olduğu halde hapse atıldı. Hicret'e beraberce çıkmayı kararlaştırdıkları Hişam'ın da tutulup hapsedildiğini orada öğrendi hapis hayatı hiç de hoş değildi. Onun orada paşa gibi yatmasına izin verilmiyor, işkenceler birbirini takip ediyordu. Hz. Ömer'in nasihatini dinlemeyen ve Ebu Cehil gibi bir ahlaksız müşrikin sözüne kulak veren Ayaş'ın kulağı elbet vurulacaktı. Hz. Ömer de Ebu Cehil'de birer kutuptu. Biri hakkın ve adaletin, diğeri şirkin ve delaletin kutbu. Hak ve adalet şekillense, bir Ömer olurdu, şirk ve fesatta bir Ebu Cehil. Hz. Ömer de Ebu Cehil'de ait oldukları kutbu en mükemmel şekliyle temsil ediyorlardı. Hak ve adalet konusunda Hazreti Ömer'e, şer ve fesat konusunda Ebu Cehil'e kusur bulmaya kalkmak, masa başında tutarsız hesap yapmaktan başka bir netice vermeyecektir. Ayaş'ın söz dinlemeyip gitmesi Müslümanlar arasında hoş karşılanmadı. Yıllar boyu Müslümanlara çektirmedik ceva bırakmayan Ebu Cehil'in sözlerine kanmasına kimse mana veremedi. Tövbe bile kabul edilemeyeceği bahis konusu edildi. Bile bile başına belayı satın aldı anlatıldı. Musab bin Umeyr, Sa'd bin Muaz'ın misafiri olmuş, Esad bin Zürare bu defa Resulullah'ın amcası Hamza bin Abdülmüttalibi misafir etme şerefini kazanmıştı. Resulullah aleyhisselamın gözlerinin nuru Rukayye'yi, kocasıyla birlikte evine yerleştirme şerefi Evs bin Sabit'e nasip olmuştu. Böylece yurdunu terk eden ve Yesrib'te sıcak bir yuva, sevgi ve saygı dolu bir kardeşlik bulacağı ümidiyle yola çıkanlar, umduklarının ötesinde bir dostlukla karşılaştılar. Bir ömür boyu aralarında yaşadıkları akrabaları, babaları, kardeşleri, hemşehrileri kendilerini döverken, kovarken, bir kaşık suda boğabilme çarelerini ararken, hiç tanımadıkları, iman bağından başka aralarında hiçbir bağ bulunmayan insanlar tarafından Allah'ın bir nimeti olarak değerlendirilmiştiler. Barlara basılmışlardı. Artık rahatça ibadet edebilme imkanları ortaya çıkmıştı. Mekke'deki gibi namaz kılabilmek için köşeye bucağa saklanmaya, izbe yerlere çekinmeye, yakalanıverir miyim korkusuyla endişelenmeye ihtiyaç kalmamıştı. Nereye bakılsa gülen, gözlerinin içinde iman ve samimiyet nurları parlayan insanlara rastlamak mümkündü. Mekke'de iman etmek ayıptı, suçtu, cinayetti. Buradaysa iman etmemek Ayıp ve günah olmuştu. Şu kadar ki Mekke'de iman edenlere yapılan zulüm ve işkence burada iman etmeyenlere yapılmıyordu. Cehennem hayatı bitmiş, cennet hayatı başlamış gibiydi. Çayır üzerinde saf tutup cemaatle namaz kılanları gören gözler yaşarıyor, Allah'ım şükürler olsun sana, bize bu günleri de gösterdin diyordu. bir zamanlar çekilmez hale gelen çileli hayattan şikayet için Resulullah'a müracaat eden ve San'a şehrinden Hadramet'e kadar giden insanın koyunlarına saldırması muhtemel olan kurttan başka korkuya kapılmayacağı, cevabını alan Habab, artık o günlerin kapısının aralandığını, güzel günlerin birbirini takip ettiğini görüyordu. Artık kendisini kızgın demirlerle dağlayan Ümmü Emmar'da, borcunu ahirette alırsın diye alay eden Aspin Bayil de tarihe karışmış gibiydi. Burada artık sadece Müslümanların sözü geçecek, Müslümanların dediği olacaktı. Aydınlığa Doğru programımızın 61. bölümünü dinlediniz.